Sudan gelen. Suya doğanın, bilimin, sanatın, edebiyatın içinden bak bak. Hazırlayan ve sunan Akgün İlhan. sudan gelene hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2019 Ocak ayından itibaren şebeke suyuna yapılması planlanan %23.5 oranındaki zamını iptal etti. Büyükşehir Belediyeleri her sene Ocak ayından itibaren geçerli olacak şekilde tüketici fiyat endeksi oranında suya zam yapıyor. Bu hepimizin bildiği bir şey. Özellikle de bu aylarda Kasım ayında oluyor bu. Ancak bu sene Kocaeli halkı bu zamdan muaf olacak Güzel bir şekilde belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu e, bu kararın hükümetin başlattığı enflasyonla topyekun mücadele kampanyasına destek kapsamında alındığını söyledi. İşte biz de bugün programımızda bu gelişmeleri alı, ele alıp suyun fiyatını konuşacağız. Günümüz dünyasında suya ekonomik bir bedel biçmenin ne anlama geldiğini biraz masaya yatıracağız. Stüdyoda bu konuyu birlikte ele almak üzere çok değerli bir dostum var. Sanatçı Elmas Deniz bizimle birlikte olacak. Hoş geldin Elmas'cığım. <gülüyor> Hoş bulduk merhaba. Evet şimdi Elmas e, bu programı özellikle söyleyeyim hani bir dostum olacak diye bu programın sadece konuğu olmayacaksın bu sefer Biraz ben anlatayım Ev sahibi olacaksın sen <gülüyor> anlatsana biraz nasıl gelişti ee, bu fikir Aslında şey e, Akgün beni neden çağırdı? Evet. Böyle diyebiliriz. Ee, normalde bir hani konuk olur ve o konukla onun yaptıkları üzerinden vesaire araştırmalar üzerinden veya işte üretim üzerinden konuşulur. Tamam. Ama bu bu sefer benim e, ben sanatçı olarak ürettiğim işler e, konuya çok yakın olduğu için. Evet, zaten Akgün'ün ilgi alanına da çok yakın olduğu için. Birazcık şey bu programda e, biraz Akgün'ün aktarmak istediği bilgileri karşılıklı... E, biraz daha sanatsal bir perspektiften mi diyelim ona? Evet, biraz evet. farklı bir perspektiften. Kuru bir perspektiften. <gülüyor> Benimkisi biraz kuru kaçıyor, seninkisi <gülüyor> daha böyle. Çok da aslında doğru bilemiyorum. Yani şey hmm. çok değerli bilgiler aktaracak uh, Akgün. E, dolayısıyla şey hmm. o kadar kuru demek de doğru değil. Belki radyodan okumaktan daha iyi bence. Evet. Yani Akgün'den dinlemek açıkçası. Evet. Da, evet. evet Peki şimdi o zaman şimdi senden birazcık bahsedelim Ondan sonra konumuza geçelim Yani e, bizim dinleyicilerimiz seninle daha önceden tanıştı aslında Ama ben istiyorum ki hani biraz daha böyle Senin özellikle bu insan-doğa ilişkisi üzerine yaptığın çalışmalardan Hı -hı. birazcık haberdar olsunlar ki Hani bugün niye bizi birleştiren yolu biraz daha iyi anlamalar açısından Neler e, yaptın şimdiye kadar? E, aslında benim e, yani 2006 2003'ten bir profesyonel olarak sanatla uğraşıyorum ama özellikle doğa ve e, çevre ve işte e, bu alanı yönelmem herhalde 2006'daki bir Çernobil üzerine yaptığım işlidir hmm, net olarak evet. e, şey yapabileceğim hmm. biraz e, her şey kapsayan ama daha sonra düzenli olarak üretmeye devam ettim işte 2000 e, e, 2013 civarın 12 e, kent yoksulluğu hı. ile ilgili özellikle bunun hı. etrafında bir sergi yaptım. Evet. Daha sonra 2014'te e, daha çok e, doğanın biraz tahakküm edilmesi, o hı işte hı. şey e, satın alma, biraz e, tüketim kültürüyle bizim doğaya nasıl baktığımızla ilgili bir sergi yaptım Ve en sonunda yazsız yıl ile geçtiğimiz sene, geçtiğimiz sene bir sene oldu gerçekten evet bir sene oldu ya yani ee, bir sene gibi bir şey oldu daha doğrusu evet. tam bir ee, sene olmadı da orada da yine işte şey Gene daha da e, reklamlarda doğanın kullanımı gibi daha böyle hmm. bir şey ya da bilimsel olarak bu işin nasıl bizim doğayla ilişkimizin nasıl ele alındığı bizim ilişkimiz ve buna hmm. benzer devam ettiği işlerim ya da işte ...şey de buna dahil... ...bir takım bitkilerin... ...uluslarası... Evet, uluslararası i̇şte taşınması, taşınması bile, evet, evet, onları aynen. bile içine alan. Evet, şimdi kısa kesmeye çalışıyorum, bir yandan da şey oluyorum. <gülüyor> Çalışmalarında <gülüyor> da kesemiyorum değil mi? <gülüyor> da. Evet, evet. Ee, evet. şey daha yani... yani. Ben çok büyük bir soru sordum sana. O evet. Yüzden. Ama ara ara bence senin çalışmalarına çok uyan şeyler söyleyeceğim, oralarda e, girmeni isteyeceğim senden zaten. Aslında şey var, e, çok mühim olabilecek, yani özellikle bu programda 2014'te yaptım. Para yoksusu yok. Eşi evet. var. Hı -hı. Ee, o bayağı bir artık şey evet. e, gerçekten bu konuyla alakalı. Tamamıyla alakalı yani. Evet orada evet. devam ederiz. Tamam. Şimdi, e, evet, şimdi ben birazcık yani. şeyden bahsetmek istiyorum dinleyicilerimizi. Ee, önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararla başladık programımıza. İşte suya zam yapmaktan geri durdular yani bu sene için. 2019 senesi için. Aslında geçen sene de bu zamanlarda çok benzer vakalar yaşandı. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan genişletilmiş il başkanları toplantısı olmuştu tam bu zamanlarda geçen sene. Orada e, 2019 seçimlerinde belediyelerin performans kriterlerine dair çeşitli tüyolar verildi. İşte tüyoların bir kısmı da belediyelerin içme suyu, atık su, şebeke ve arıtma tesisleri gibi özelliklerine dair e, tüyolardı. Bunun akabinde Büyükşehir Belediyeleri bir bir ardına suda fiyat indirimine gideceklerini duyurdular. Yine bu zamanlarda geçen sene ve konutlara verilen şebeke suyuna İstanbul'da yüzde beşlik bir indirim yapıldı. Bursa'da yüzde on, Balıkesir daha böyle cömert davranıp yüzde yirmi beşlik bir fiyat indirimi yapmıştı. Şimdi tabii bu sene de göreceğiz hani suya indirimde şey zamda indirim olup olmayacağını İSKİ'de yani İstanbullular olarak biz göreceğiz. Ee, ama şimdi şöyle bir şey de var, enflasyonun TÜİK verilerine göre bir önceki yılın ekim ayına göre yüzde 25.24 oldu. Hadi şuna yüzde 25 diyelim. Gerçekleştiği bir zamanda İSKİ'nin indirim yapacağından da çok umut etmemek lazım herhalde değil mi? Yani şimdi önümüzde bir tablo var. Elmasla bakıyoruz. Bunu iski Govtr'den aldık. Herkesin görebileceği şeyler bunlar. Bu tabloya baktığımız zaman şeyi görüyoruz. Yani İstanbul'da su her ay artmış. Yani her ay istisnasız bir şekilde mesela konutlara e, verilen birinci kademe dediğimiz işte 10 e, metreküpe kadar olan suyun birim fiyatı işte senenin başında 4.37 iken şu anda 5.27 olmuş durumda. Yani sürekli artıyor her ay. E, evet. şimdi böyle olunca da şey diyorlar. Ya biz suya zam yapmıyoruz. Çünkü insanlar soruyor. İşte ne bileyim bir basın açıklamasında falan yetkilileri burup diyorlar ki... ...işte yine suya zam var falan ve yetkililer de diyorlar ki... ...ya biz tefe tüfe oranında fiyat güncellemesi yapıyoruz deyip geçiyorlar. Ama e, aslında hani madem öyle Kocaeli Belediyesi de bunu yapmayabilirdi yani. Evet, şimdi şeyi sormak istiyorum Elmas sana. İstanbul'da hal böyle de sen İzmirlisin esasen, Karaburumlusun. İzmir'de nasıl işler? Su fiyatları ya. nasıl? Ee, aslında yani uzun süredir İstanbul'dayım ama hani İzmir'de Hı. çok sık gidip Bilik geldiğinden ailem evet. orada olduğu için evet. e, şey İzmir yani daha çok o civarlarda şey insanlar daha çok musluk suyu tüketiyorlar. Hı. Mesela benim bir gözlemim. E, çok ilginç. Çünkü evet. Sonuçta ana, büyük şehir yani İzmir. E, Büyükşehir ama şey e, ilk suyu e, bu damacana içerisinde almak veya işte satın almak şeyden. Dışarıdan su satın hı hı. alma gerekliliği şehirlerin içinde çıkıyor. Evet. Yani çok sahil kasabalarında bazen deniz suyu geldiği için bir tartışıyor bazen. Ha, evet, ondan evet. kaynaklı şeyler olur ama o böyle bir şekilde çözülür. Herkes musluk suyuna güvenir idi hı. aslında. Hı hı. Yani suyun satılır bir şey olmasıyla suyun kirlenmesi yani musluk suyunun içilebilir olmaktan uzaklaşması sanki böyle bir atbaşı gitti evet, gibi aynen öyle İzmir'deki durum da evet. şey bu geçen geçtiğimiz iki sene önce sanırım bir ee, arsenik artışı vardı suda evet. Çünkü kuraklıktan Hı. kaynaklı su e, Buharlaştığı için falan. Evet. Eğer dibinden dibinden almaya başlarsa Şehir suyu biraz arsenik miktarı yükseliyor Bu bir söylenti Hı. oldu ve Bir anda herkes şeye geçti Musluk suyundan mesela oldu evet. yani. Burada Hı. İstanbul'da daha şey Tabii İstanbul'da Uzun durum, süredir ki evet. su. Çok yani. çok uzun süredir. Bir de İstanbul'un tabii topografik yapısı, işte aslında yeterli su kaynağı olmasına rağmen işte taşıması zor. Çünkü çok engebeli bir arazi. Yıllar, yüzyıllar boyunca böyle olmuş. Ama yine de eskiden mesela çeşmelerimiz varmış. Ama Hı -hı. sokak çeşmeleri artık sadece eğer tarihi özelliğe sahipse kalma şanslarını buluyorlar. Şimdi biz yine şeye dönelim. E, Hı -hı. Suyumuza pahalı dedik az önce. Hadi bunu bir ispatlayalım biz. <gülüyor> Şimdi e, tabii şunu da söylemek lazım su faturasından bahsettiğimiz zaman sadece bir hanenin su tüketiminin fiyatlandırılmasından ibaret değil bu atık su bedeli var kullanılmış suları uzaklaştırma bedeli var kusup diye yazıyor. Eğer bakarsanız e, faturalarınıza bakım bedeli var çevre temizleme vergisi var işte KDV bunlar gibi böyle ek vergi ve maliyet unsurları oluyor ki İstanbul için baktığımız zaman yaklaşık yüzde yirmisinin bir faturanın bu ek vergi ve maliyet unsurlarından oluştuğunu görüyoruz. Görüyoruz. Şimdi daha önceden su hakkı kampanyasının yaptığı bir çalışma vardı. Türkiye'nin dört tane büyük işte kentinde, şehrinde yapılan bir araştırma bu. İstanbul'da dört kişilik bir ailenin su faturasını düşünüyorlar. İzmir için yapmışlardı, Bursa için ve işte başka ne vardı? Bir yer daha vardı ama şimdi hatırlıyorum. Ha Ankara vardı evet. Şimdi ben de bu çalışmayı güncelledim. İstanbul'da dört kişilik bir ailenin su faturasını düşünelim dedim. Niye dört kişilik? Her türlü çalışmada hep dört kişilik aile alınıyor. Mesela geçtiğimiz Ekim ayında Türk İş'in araştırmasına göre. 2018 Ekim ayı sonucuna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı. Yani açlık sınırı diyoruz ya. Hı hı. 1919 liraymış. Düşünebiliyor musun? Yani şey e, as, asgari ücret 1603 lira diyebiliyorum ben. Yani bir insanın sadece gıdasına bile giden para aslında şey dört kişilik bir ailenin şeyi geçiyor asgari tabii ücreti geçiyor. Türkiye'de genel olarak öyle bir maalesef sıkıntı evet, var. Evet bu geneli olduğu için zaten buradan yürüyelim dedim. Şimdi böyle bir aile tasar bir şey yapalım kafamızda düşünelim. Bunlar çok tasarruflu bir şekilde ayda sadece 10 metre küp bile kullansalar su kullansalar bunların birinci kademeden tabii şey yapılacak su tarifesi. E, su bedeli olarak e, ödeyecekleri miktar 52.7 lira oluyor. Buna bahsettiğimiz ek maliyet ve vergileri de eklediğimizde 66 lira civarına çıkıyor. Ama şöyle bir şey de var şunu da söyleyelim yani unutmadan. Normalde yine TÜİ'nin verilerine baktığımızda e, İstanbul'da çekilen kişi başına günlük ortalama su miktarı 189 litreymiş. Bunun da yüzde 25'i kayıp kaçak şeklinde gidiyor. O zaman geliyor geriye kalıyor kişi başına günlük 142 litre. Bunu da işte 30'la çarp dört kişilik aile, bir de dörtle çarp. Ne yapıyor biliyor musun? 17 metreküp su yapıyor. Hmm. Yani 17 metreküp neresi, 10 metreküp neresi? Benim yaptığım hesaplama yine çok çok böyle hani minimum bir şey. Onu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla o da 17 metreküp olduğunda ayda işte ne yapıyor İkinci kademeye göre tabi hesaplamak lazım onun birim fiyatı 7.72'den hesaplanacak. Sadece su bedeli 131 TL'yi buluyor buna ek vergi ve maliyetler eklediğimizde 164 liraya çıkıyor. Yani 164 lira şey 1603 liralık şeyin 164 lirası sadece suya gidiyor yani. Bu tabi şey e, fatura bir de işin başka bir boyutu var mesela ondan da bahsedebiliriz. Bu suyu içebiliyor muyuz? İçemiyorsun. Evet. <gülüyor> yani e, aslında şey yani bu bunlar veriler. Bir de evet. orada gerçek hayat var. Hani e, belki hani sanatçı olarak koyabilirim. Tabii ters, tabii ters, lütfen. Böyle bir şey olur. Sen başka bir yerden bak şimdi olayı. E, e, açıkçası e, yani. Ki, şahsi fikrim tabii ki Hı -hı. olması gereken çok e, ve aslında e, akla mantığa yatkın olan şey de e, suyun e, kesinlikle ücretsiz olmak e, olması gerektiği. Hı -hı. Yani, böyle yani en azından böyle temel inanıyorum. ihtiyaçlarımızı karşılayacak kadar miktar ücretsiz olmalı evet. yani. tamamının ücretsiz olması gerektiğini düşünüyorum. Sen öyle düşünüyorum peki. Yani Hı -hı. Bu, bu şey yavaş yavaş bu hale geldiğini düşünüyorum o yüzden. E, şey, Hı -hı. E, oradan bakarsak daha iyi bir yere gelebiliriz diye düşünüyorum hatta. Evet. <gülüyor> Ee, açıkçası e, kent içinde e, yani bu suyun e, erişebildiğin suyun temizliği, musluk suyunun iç, içtiğin suyun kalitesiyle ilgili bir fikir üretemeyecek kadar kötü durumda olabilirsin kent içinde ve Tabii, e, genellikle kitleler de şey benim içtiğim su çok korkunç kötü bir su içtiğimi düşünüyorum demiyor. Ama yani. sen araştırmalarda ne kadar demiştin ona yüzde on Ya şöyle bir tane e, çok güzel bir araştırma var Gazi Üniversitesi'nde yapılmış işte Ankara'nın Gölbaşı, Sincan, Etimesgut ve Yeni Mahalle ilçelerinde 1500 kişi yaklaşık üzerinde yapılmış 18 yaş, yaş üstü. Bu insanlara sorulduğunda bu insanların sadece yüzde on'u falan böyle hani e, biz şebeke suyuna güveniyoruz demiş. Ama baktığınız zaman aynı araştırma içerisinde yüzde fazlası bunun e, şey yapıyor. Ee, %60'a yakını diyelim daha doğrusu ha, %60'dan biraz fazlası e, Ambalajlı su tüketiyor Yani biraz, bir kısmı bunların e, damacanadan alıyor Bir kısmı da Yine şişelerden falan oluyor Yani pet şişelerden Yani işte e, burada şey ortaya çıkıyor demek ki Kent içinde öyle bir yoksul kesim var Kent içinde diye özellikle belirtiyorum Çünkü evet. Anadolu'da hala çeş musluktan içilebilir su olduğunu varsayıyorum evet, Yanlış evet. bir varsayımım da olabilir bu Ama Hı -hı. hani Anadolu genelinde kaynak suları vesaire daha küçük yerleşimler Hani evet, de, evet. bütün musluk suyunun Türkiye'de tamamının içilemez olduğuna ilişkin bir şey söyleyemem Ama Hı -hı. büyük şehirlerde ciddi bir problem olduğu evet, e, evet. su da bilinen Söylenen bir şey hı hı. Ee, Biz de işte gelen yabancı Arkadaşlarımıza musluk suyu içmeyin Diyoruz evet. Hani Kesin ilk söylediğimiz şeylerden biri oluyor bu evet. ee, Dolayısıyla bunu bir realite olarak kabul edelim evet. ee, Bu insanlar e, Yani suya ulaşamayan insanlar e, Aynı zamanda Buradan şey çıkıyor Sosyal olarak kendine değer vermediğini insanların veremediğini ve Böyle daha şansları bile olmadan daha o noktaya hani. gelemedikleri ortaya çıkıyor açıkçası Hı -hı. yani evet. güvenmediğin halde bir suyu tüketiyor olman güvenmediğin Korkunç halde şey. gıdayı evet. tüketiyor olman ve giderek hani atıldığımız yer de orası ee, çünkü güven yetimi bizi aslında en çok güzel şey yediğimiz şeyin temiz olup olmadığını bilmemek veya Hı -hı. E, ve bunu bile bile yapıyor olmak bu açıkçası şey hani bizi çok etkilediğini düşünüyorum genel evet. şey toplumsal olarak. Ya biraz şey gibi Elmas senin söylediklerinden şey çıkardım ben. Yani kendi bedenimizin üzerinde bile bir şeyimiz yok yani bir gücümüz yok. Ne yiyip ne içeceğimize temiz bir şey yemek içmek istiyoruz ama öyle bir şansımız yok. Yani sadece paran varsa yapabiliyorsun bunu. Ee, bunun böyle olması bir kez korkunç bir şey. Şimdi bir veri daha vereceğim sen söylerken aklıma geldi. Baktığımız zaman şimdi şey e, ambalajlı su üreticileri derneği, su der diye bir dernek var. Bunlar işte her sene ne kadar ambalajlı su tüketilmiş ona bakıyorlar. Türkiye çapında yani o ölçekte bakıyorlar. Bu verilere göre 2017 yılında kişi başına ortalama ambalajlı su tüketimi e, toplamda 149 litre olmuş. Ama bunun 68 litresi pet ya da cam şişede 81 litresi de damacana da diyor. Biz bu 149'u alalım. Ama bir yandan da bakıyoruz hani kendimiz de bunu hesaplayabiliriz. Sağlıklı bir insanın normalde günde 2 litre su içini kabul edebiliriz yani rahatlıkla. Bu yılda 230 litre civarında bir içme suyu demek. Şimdi 230 litre içme suyu ihtiyacımız var? İhtiyacımız olan kısım bu, beklenen şey bu. Ama bir yandan da 144 pardon 149 litrelik bir ambalajlı su tüketimi var. Bunlar çok net veriler yani. Şimdi bakıyorsunuz. İkisini kıyasladığınız zaman şunu görüyorsunuz ambalajlı su kullanımı sadece yüzde yirmi civarında aslında içme suyundan bahsediyorum. Hı hı. Geriye kalan yüzde seksenlik kesim içme suyu ihtiyacını şebeke suyundan karşılamak zorunda kalıyor. Çünkü baktığımız zaman bir önceki araştırma Ankara ölçeğinde yapılmış olabilir ama aslında Türkiye'nin genelini de biraz söylüyor. O araştırmada ne görmüştük sadece yüzde 10 şebeke suyunu temiz buluyor ama ona rağmen yüzde sekseni şebeke suyunu içmek zorunda. Gerçekten inanılmaz bir şey var burada. Hani ekonomik bir engel var insanların önünde diyebiliriz. Senin şeyine hani atıfta bulunmak için söyledim. Senin şimdi para yoksa su yok diye bir çalışma var. Ondan niye hiç bahsetmiyorsun? Ben de bahsedeceksin diye bekliyorum. E Aslı tam bunun konusu yani. Birazcık çıkış noktasını falan anlatsam bize. Aslında şey çok e, ilginç bir şöyle bir durum var ben e, yoksulluk üzerine epey bir e, iş ürettim ve yani işlerim işte ekonomi ve doğa ilişkisi hani hmm. satın almak istediğim ağaç diye bir işim var mesela evet. o aslında para yoksa yokla birlikte çıktı ve şey suyu satın alma gerekliliğiyle bir ağacı satın almanın ...saçmalığı arasında... ...çünkü ben ha. çocukken su satın alınan bir şey değildi. Evet, e, Bak hala git... gençsin <gülüyor> i̇şte, yani. Bunu daha önce <gülüyor> burada da konuşmuştuk sanırım. E, evet. şey, yani bir bakkala gittiğinde... ...su isterdin. Sana su verirlerdi. Bir ve bardak su verirlerdi yapar. yani. A evet. Gerçekten böyle bir durum vardı. Şu an geldiğimiz noktada... ...doğal kaynakların... E, ...şahıslara... Ee, onu işletip e, şahısların onları bana geri satması ile ilgili benim e, ciddi endişelerim var yani böyle evet. bir bunu saçma görüyorum ve dolayısıyla bu şey para yoksası yok aslında şey aynı zamanda kent yoksulluğuyla da alakalı bir iş Kesinlikle. Yoksulluk genel olarak insanların geçmiş e, kipinde konuştuğu bir şeydir yani evet, evet. ben öğrenciyken çok parasızdım i̇şte ama şimdi ben çok iyiyim musluk suyu içmek zorunda kaldığım yıllar oldu işte şu kadar süründük ama hiçbir zaman birisi gelip ben sürünüyorum çok kötü durumdayım ve şey berbat durumdayım demez bunu toplumsal olarak ortamlarda insanlara söylemez çünkü aynı zamanda toplum yoksulluğu konuşan insandan hiç son derece rahatsız oluyor evet. müthiş bir Hı -hı. endişe de var yani bir tür şey gibi bunu söyleyebilecek bir ortamı yok insanların dolayı ...kesiyle kimse çıkıp sana şey demeyecektir. Ee, siz bu araştırmaları yapıyorsunuz... ...ben de evimde musluk suyu içiyorum... ...ve endişe ediyorum demeyecektir. Çünkü... Evet. ...musluk suyu içtiğini söylemek zaten. Benim param yok, kötü durumdayım. Evet. Hani... Ve Üçlü senin, değilim senin yani. gözünde yani toplumsal olarak bu böyle konuşulamaz bir konu. O yüzden hep şey diyorum hani böyle geçmiş kipinde konuşulabilen bir şey. Öğrenciyken falan. Ben de işi yaptığımda falan. şey evet. suyu alamadığımda aslında bu iş aklıma geldi yapmak benim. Hmm. Yani gerçekten de İstanbul'da param yok ve şey ben su alamıyorum böyle bir şey olmaması lazım. Yani e, bunun mümkün olmaması lazım. İnsanların bu hale düşmemesi lazım gibi. Dolayısıyla şey... Yani hmm. e, ben sanatçı olarak bunları konuşmazsam kim konuşacak? Ben bunun e, sahiplenicisi olmazsam kim olacak peki diye düşünüp aslında bu işe girdim. Biraz benimkisi de şey seçilmiş bir yoksulluk sonuçta. Evet. Biraz Orwell'inkine benziyor. <gülüyor> Çünkü şey çalışmadığım için yoksulum gibi bir durum ortaya evet. çıkıyor ama... E, ...çalışmadığın için veya yeteneklerin olmadığı için yoksul kal. İki şartta da sualamadın net. Evet. Yani bu bilgiyi de şey... ...hani böyle şey ne derler... ...hani gerçekten bu bir deneyim... ...deneyim o kadar kolay aktarılmıyor... ...o yüzden de hiç para sıkıntısı çekmemiş bir insan için... bunu aklının ucundan geçmesi mümkün değil... Evet. ...yani Aha. biraz da şey tarafı var... ...hani sanat ne yapabilir diye kendi kendime düşündüğümde... ...biraz bunu hani görünür kılmak... ...hikayesi de var... ...o yüzden de şey zaten çok... Şey, ...insanların çok şey yaptığı bir şey olduğu... ...para yoksası yok... ...yani herkesin ilk etapta hemen tepki verdiği ve... Hı hı. ...hani gerçekten böyle bir şey... Hmm nasıl söyleyeyim? Herkesi ilgilendiren evet, bir şey biz evet. yani şimdi yoksulluk da şey değil yani öyle bir sistemin içindeyiz ki hepimiz her an yoksullaşabiliriz. Böyle bir durum da var yani. Yani bir de işin ilginci şey var. Bunlar hep birbirle bağlantılı şeyler. Bu su, su satılmaya başlanıyor. Su plastik şişede almak zorundasın. Kent Hı. yoksuluysan bir liran yoksa su alamazsın. Evden çıktın iki kilometre gittiğinde su almak zorundasın. Evet. Demek ki senin cebinde kesin bir lira olması lazım. Evet, Yanında taşımıyorsan. Evet, evet. Mesela bunlar böyle hep şey zincirler. O Plastik şişelerini biz doğanın içinde atıp hı hı. kendimize zarar verir hale geldik. Yani mikrop plastikler, yani nano plastikler şey... de herkese işte bedenimize de aynı şeyi yapar hale Öyle. geldik. Ee, evet. Sen Evet ben bir şey daha eklemek istiyorum Elmas o da bunlar evet. önemli veriler olduğu için şimdi az önce yaptığımız hesaplamada şeyden bahsetmiştik işte ek vergi maliyetler bilmem ne bunlar su faturasına eklenince 164 liraya falan çıkabiliyor demiştik ama bu sadece işte sürekli konuştuğumuz son 5 dakikadır bu sadece Kullanma suyu dediğimiz şey, İstanbul'da öyle en azından biz bu suyu içemiyoruz. İçtiğimiz suya damacana ya da işte para verdiğimizde o da işte dört kişilik bir aile için böyle hesapladım ben ona baktım. Bir 104 liralık falan bir şeye geliyor. Eğer tabii damacana suyunu 8 liradan alırsan. Daha fazlası da var ya daha pahalıya da alabilirsiniz. O zaman ne yapıyor? Biz 104'ü 164 ü eklersek ne yapıyor? 268 mi yapıyor? 268 liralık bir şeyden bahsediyoruz. Yani bayağı ciddi böyle e, 1603 liranın bayağı büyük bir kısmı yani hmm. öyle ufak tefek bir şey değil. Bakın şimdi biz buna pahalı diyoruz ama kafamıza göre demiyoruz. Dünya standartları bu konuda ne diyormuş? Ben onları da bir aktarayım. Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı bizim nasıl okunur bu EPA diyoruz biz genelde kendi aramızda ama buna EPA diyebiliriz. Ona göre su masrafı hane giderlerinin yüzde ikisini geçmemelidir. Şimdi yüzde iki neresi bizim bahsettiğimiz şeyler neresi yani? En azdan e, hesapladığımda bile yüzde on bir çıkmıştı. Şimdi böyle hani 17 metreküpten hesapladığımda neredeyse iki katına çıkıyor. Yüzde yirmi diyelim şunu. Bayağı ciddi bir kısım. E, yine Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'na göre yani UNDP dediğimiz kalkınma programına göre bu oranın yüzde üçü aşmaması gerekiyor. Birleşik Krallık Çevre Ulaşım ve Bölgeler Departmanı'na göre ise yine yüzde üçü aşmaması gerekiyor. OECD'de de benzer şekilde su masrafının aile bütçesinin yüzde üçü ile beşi arasında olması gerektiği savunuluyor. Yani İstanbul'da suya ödediğimiz para uluslararası standartlara göre de çok pahalı. Yani bunun altını çizelim biz bir kez. Evet yani bu sadece böyle sana bana veya yoksula has bir durum değil hakikaten pahalı hı hı. ve bu daha hani daha da pahalanacak şimdi enflasyon yükseldikçe ne olacak tefe tüfe oranlarına göre fiyat ayarlaması yapıyoruz biz zam yapmıyoruz deyip çıkıyorlar su daha da pahalanacak Ben yani. aslında şey biraz böyle hani karamsar gelecek senaryolarında şey Para su yok demiştim ama bir gün evet. hani paramız olsa da su bulamayacak duruma gelebiliriz diye endişelere kapılmıyor değilim. Evet. Bu da başka bir çalışma olur belki. Yani, <gülüyor> İkinci aşaması. Düşünüyorum ama bu kadar şey bu kadar karanlık olmasından hoşlanmıyorum bir taraftan evet. da. O yüzden. <gülüyor> distopik bir gelecek bizi bekliyor. Evet şimdi nasıl oldu bilmiyorum ama programın sonuna gelmişiz yani inanılmaz bir şey. Ya yani şöyle bir çağrı yapalım o zaman biz. Yani en azından e, Kocaeli Belediyesi bu işi başardığına göre hani suya zam yapmamak 2019 Hı -hı. yılı boyunca. İSKİ de böyle bir şey yapsa büyükşehir belediyeleri biz İstanbul yüz diğer e, şehirlere hani arkamızı dönmeyelim. Bütün büyükşehir belediyelerinde bunun olması lazım ama tabii ideal bir dünyada senin dediğin gibi e, suyun en azından e, insan ihtiyaçlarına, temel ihtiyaçlara yetecek kadar olan kısmının ücretsiz olması gerekiyor. Çünkü bir insan hakkı yani. Evet. Burada bir insan hakkından bahsediyoruz. Ve senin de bahsettiğin gibi, paran olsa da olmasa da o suya her zaman ihtiyacın var. Yapılacak bir şey yok yani. Böyle bir çağrıyla bitirelim istersen. Evet tamam. tamam. Çok tamam. teşekkür ediyorum Eymas'cığım geldiğin için. Bundan sonra her programda <gülüyor> demişim birlikte olalım biz. <gülüyor> Gerçekten çok keyifliydi şarkımız vardı aslında ama şarkıyı bile veremedik programımız bitmiş oldu. Çok teşekkür ediyoruz gelecek iki hafta sonra görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın. Sudan gelen Suya doğanın bilimin sanatın edebiyatın içinden bakmak Hazırlayan ve sunan Akgün İlhan